Su hakkında hoş geldiniz, ben Akgün İlhan Bugün su hakkında Çok güzel bir konuğum var Sudan, doğadan, doğayla olan insan ilişkisinden ilham alan çalışmalarıyla Tanıdığımız bir isim, bir sanatçı Konuğum var, Elmas Deniz Stüdyomuzda Hoş geldin Elmas evet, Teşekkür ederim Evet şimdi Elmas şimdi sen 9 Eylül Üniversitesi Resim Bölümü mezunusun Ama 2003'ten bu yana Klasik anlamda bir sanatçı olarak değil Sadece aynı zamanda çeşitli sanatçı inisiyatiflerinde çalıştın, editörlük yaptın Yazarlık yaptın Çalışmalarına baktığımız zaman heykel, resim, video ve fotoğraf gibi mecraları kullandığını görüyoruz. Çalışmalarında insan yapımı malzemeleri kullandığın kadar... ...doğadan parçalar, tohumlar, işte ağaçlar, ormanlar, hayvanlar, nehirler, denizler gibi... ...pek çok doğa unsuruna da yer veriyorsun. Aslında senin ilgi alanların da kullandığın mecralar da aynı doğa gibi muazzam bir çeşitlilik barındırıyor bence. Böyle bir paralellik görüyorum ikisi arasında. Ama hepsinde ortak bir yön var, o da aslında... Kapitalizmin eleştirisi yani e, kapitalizm doğa-insan ilişkileri üzerinde nasıl etkide bulunuyor? Tüketim kültürü doğayı algılayışımızı nasıl biçimlendiriyor? Bunları sorguluyorsun çalışmalarında. E, yerli, yabancı pek çok sanat etkinliğine katılıyorsun, parçası oluyorsun. Dünyayı da, dolaşmaya devam ediyorsun sanatçı misafir programıyla e, bildiğim kadarıyla. Gittiğin her ülkenin doğasından, kültüründen yansımalar görüyoruz. Mesela geçen e, yaz Sri Lanka'daydın. Döndükten bir ay sonra da Yazsız Yıl adlı kişisel sergin açtı ki bu hala e, 17 Mart Cuma gününe kadar gezilebilir Sıraserler Caddesinde 83 numarada Pilot Galeride e, görebiliriz istersen birazcık ondan bahset ondan sonra da seni tanıyalım biraz. Ee, sergi Yazsız Yıl adıyla e, Pilot Galeride işte 17 Mart ama belki de 24 Mart'a kadar uzayacak ha, öyle bir uzatma alacağız evet. Hı -hı. Ee, sergi ee, genel olarak bizim e, yani insanın doğayla ilişkisi e, o bir sergi. Hı -hı. Ve e, işte bu yazsız yılda 1816'da bir yanardağ patlaması sonucu Endonezya'da bir Hı -hı. sene işte şey hiçbir zaman e, yaz gelmiyor. Hatta yani büyük bir, sene, bir, bir evet. sene. Bütün Avrupa'da müthiş bir kuraklık oluyor. İsim buradan geliyor ama aslında sergideki işler daha çok işte e, bu işte... Ee, ...görmek için yapılmış diye bir video var. O biraz reklamların ve reklam dilinin bizim doğayı algılaşımımızı nasıl değiştirdiğine... ...ya da işte hani biraz onunla ilgili bir iş. Ee, Organik pazardan aldığım işte tohumlarla yaptığım bir satılmaz eser gibi bir iş var. Evet. Yine işte benim e, sokak köpekleriyle sarıl sarılmamı ve bitkilerin işte ıı, taşıma kurallarını içeren bir sanat çı kitabı gibi işte be karga portreleri var. Hani eğer vakit olursa e, izlerseniz daha, sevinirim. Evet, evet. Yani şey de güzel olmuş tabii 24 Mart'a kadar uzatılacak olması da güzel. Şimdi benim en merak ettiğim şey böyle özellikle sanatçı konuklarım olduğu zaman nasıl hele sanki doğayı kendine ilham kaynağı olarak alan bir sanatçısın. Nerede doğdun, büyüdün? Doğayla ilk temasın nasıl oldu? Bunları merak ediyorum. O yüzden biraz anlatabilirsen çocukluğunu kısaca. Ben şehirde büyümedim. Yani hmm. Bergama, Ali arasında Yeni Şakran diye bir kasabada büyüdüm. Yani o zaman işte 3000 bin nüfusluydu. Böyle bir balıkçı ve zeytincilik yapan bir sahil kasabası burası. Çocukluğum yani liseye gidene kadar orada geçti işte... ...hep sahil kenarındaydık, çok, çok fazla e, evin kenarında bir dere vardı, çok e, şey bir çocukluk, ben herkes böyle büyüyor zannediyordum açıkçası ama... <gülüyor> Maalesef hayır. <gülüyor> i̇nanılmaz doğayla yakın geçti ve sanırım şey çok da gözlemci bir çocuktum, Ya yani hala da çok öyleyim, böyle şey işte yapraklar, mevsimler nasıl değişiyor, hani o evin yanındaki akan dere... ...derenin içindeki kurbağalar, sonra ha. işte balık tutmak, tekneler... ...böyle şey ulaşım aracı olarak tekne kullandığım evet. falan yıllar... Ee, ...yani böyle bir yakınlık vardı açıkçası. Evet, şimdi o yakınlıktan o güzel portreden birdenbire... ...şimdi İstanbul'da tabii birdenbire olmadı da... ...aslında benim de çocukluğum böyle doğanın içine geçti... ...ama bir şekilde kendimizi İstanbul gibi mega kentlerde buluyoruz. Şimdi nasıl hissediyorsun? Şimdi geldin İstanbul'a... Orada böyle tekneyle balığa çıkan bir kız çocuğu, burada boğaz boyunca yürürken... E, ...betondan artık denizi göremiyorsun. Yani ee, nasıl bir kontrast bu? Bu nasıl bir yaman çelişki? <gülüyor> yani aslında ilginç tarafı şey, hani o bir şeyin içinden e, çıktığın zaman onun hakkında konuşmaya başlıyorsun gibi. Yani evet. doğayla ilgili çalışmamın ve ilgimin aslında kaynağı doğada geçen bir çocukluk olabilir. Buradan çok fazla şey var ama... ...esas zaten böyle bir şehrin içinde yaşıyor olmak e, diye düşünüyorum. Çünkü bütün yani hiçbir zaman böyle bir şey doğada yaşamamış biri için bile çok büyük bir sıkıntı e, bunun mesafesi. Bence e, şey doğa problemi insanın kendi doğasının da içinde olduğu bir problem. Yani Kesinlikle. şey gibi e, hani biz hepimiz bunun özlemi içerisindeyiz ve şey son derece de korkunç şartlar altında yaşıyoruz aslında acıklı durumumuz yani kesinlikle öyle yani gerçekten düşündüğüm zaman senin bir videom vardı ben ona bayılmıştım satın almak istediğim ağaç İzlediğim zaman hem esprili hem de böyle çok düşündürücü bir videoydu. Biraz ondan bahsetsek dinleyicilerimizin. Aslında benim işlerim hani doğanın kapitalizmle eleştirisi içindeki durumu derken aslında ekonomiyle ilgili de. Yani işte kent yoksulluğu vesaire bunlarla da ilgili iş yaptım. Satın almak istediğim ağaç tam da doğanın ticarileştirilmesi. Ondan sonra işte... Bütün hayatımızın satın almak yani yani beğendiğimiz bir şeyi satın almak hissinde Benim olacak olmak. şekilde. Aynen öyle. <gülüyor> ve bunlar üzerine bir de bir şey üzerimizdeki şey baskısı. Bu yaşa geldim bir şey alamadım diyor videonun <gülüyor> içinde ve evet. işte videoyu şöyle anlatayım şimdi dinleyenler için biraz da satın almak istediğim ağaç gerçekten İsviç, şey, İsveç'te Stockholm yakınlarında. <gülüyor> büyük bir e, 650 yıllık bir meşe ağacının evet, yanına gidiyorum ve büyük, bir işte bir kamyon tekeri satın alır gibi ağacı elliyorum dokunuyorum işte bakıyorum İyi durumda mı falan İyi diye. durumda mı sonra bir videoda sadece iç sesim var orada da şeyden bahsediyorum işte yani işte bu yaşa geldik bir şey alamadık dur paramız yetecek mi aslında birazcık şey gibi. E, yani bu tüketim kültürünün insanda yapmış olduğu iş manipülasyonlar mı diyeyim artık? Yani evet. dünyayı Ama başka aynen. türlü göremememiz gibi. Dolayısıyla e, herkes baktığında şey diye düşündü. Aa, ağaç satılır mı? E, canlı ağaç satın alınır mı? Oysaki oysaki biz doğadan e, her şeyinden yararlanıyor ve satıp alıyoruz aslında. Yani hı hı. E, Bunlar, böyle bir şey. Evet. Bunlardan biri de su. Zaten senin bir, bir sonraki demeyeyim... ...belki de aynı zamanda mı yapmıştım? Ee, evet... ...bahsettiğin şey... Hı -hı. E, para yoksa <gülüyor> su yok diye bir çalışma... ...çok güzel bir çalışma bu da... Ee, para yoksa su yok... ...bir e, şey... Im, ...duvar yazısı, benim Hı -hı. el yazımla... ...bir yazılama gibi görünüyor açıkçası... ...hani Hı -hı. bir e, şey... ...sadece para yoksa su yok yazıyor... ...işte evet. gri üzerine beyaz görünüyor... E, ...bu birazcık... E, Tam da e, suyun e, o daha doğrusu satın almak istediğim e, ağaç videosunda da canlı bir ağaç satın almaya çalışıyorum ve bu garip. Aynı şekilde benim çocukluğumun geçtiği yerde mesela e, işte 80 ortaları diyelim evet. bir bakkala Hı -hı. gittiğimde bir şey satın aldığımda. Daha sonra şey diyordum, işte ben bir su alabilir miyim bakkal amca? Hı -hı. Sonra o bakkal amca bana işte bir bardak su veriyordu. Bardak su veriyordu, evet. evet alışverişin Hı -hı. dışında e, su satılan bir şey gibi evet. hiçbir zaman zihnimde olmadığı gibi... ...bunu yani bir e, sanatçı, ne bileyim işte bir e, artık yetişkin Hı -hı. bir kişi olarak da... ...büyük bir insan hakkı ihlali gibi düşünüyorum. Birazcık o para yoksası yok. Aynı zamanda kentte yaşayan insanın e, yoksullaştığı zaman aslında içecek sağlıklı temiz su bulamadığı anlamına geliyor. Ki Hı -hı. yani yüzde yirmilik bir hani yoksulluk e, ve bir sonraki öğün nerede gelecek bilmeyen insanların yaşadığı bir ülkede Hı -hı. müthiş bir sıkıntı aynı zamanda. Hı -hı. Hani iş çok basit aslında yani bir duvar yazısı ama baktığında pek çok kişiye pek çok şey söyleyebilecek kadar da düz ve... Sade aslında Evet Elmas e, şimdi dedin ya hani kentteki insanın yaşayacağı bir sıkıntı diyorsun ama Maalesef kırsalda da artık insanlar derelerine göllerine öyle erişemiyorlar Yani bir HES kuruluyor Veya ne bileyim orada bir taş ocağı açılıyor Veyahut işte kömür madenciliği çalışmaları başlatılıyor veya ne bileyim işte yeraltı sularını kullanacak olan bir termal otel açılıyor falan filan. Sonuçta artık insanların suya olan doğrudan erişimi tamamen kırsalda da kentte de yok edilmiş durumda. Kentlerde biraz böyle hani fiziksel olarak belki suya erişimi var ama ekonomik olarak yok bu sefer. Yani evet. parası yoksa aynen senin duvar yazısında da yazdığı gibi. Çok basit gibi görünen ama arkasında çok derin bir anlam olan aslında basitten çok sade dememiz gereken bir ifade bu. Ve sen de bunu hani gündeme taşıdın, o yüzden ben sana teşekkür ederim. 2014'te yapmışsın bu çalışmayı. Evet. Bu şey de aynı zamanda yani suyun aslında kirliliğiyle de alakalı iyi düşününce. Şey de Zira söz konusu. Evet. Ondan bahsetmeden önce bir güzel bir şarkıyla ara verelim biz. Çok güzel bir şarkı dinleteceğim size. Arjantin'den. Perota Chingo'dan dinleyeceğiz. Aguatero Se için awassero Evet, Perota Chingo'dan dinledik. Aguacero, yani sağanak yağmur anlamına geliyor. Bugün de yağmurlu bir gün. Programın adı Su Hakkı. Konuğum suyla ilgili pek çok e, çalışma yapmış bir sanatçı. Elmas Deniz. Dolayısıyla iyi gitti diye düşünüyorum bu şarkı. Şimdi Elmas, şimdi sen son olarak e, suyun, işte su yoksa para yok çalışmandan bahsediyordun. Suyun şeyinden bahsettik, yani... Ekonomik erişebilirliğimizin önündeki engellerden bahseden bir şey. Bir de su kirliliğinden bahsediyorduk ki şarkıyla ara verdik. Bununla ilgili yaptığın panoramanın altında çalışmasından biraz bahsedersen. E, aslında e, şöyle panoramanın altında e, bir e, tarif edebileceğim bir iş basitçe. Aslında evet bir tarif edersen Çünkü, iyi olur. Çünkü e, radyodayız. <gülüyor> Bu şey İstanbul, İstanbul Boğazı'nın böyle Aa. müthiş bir panorama görüntüsünü düşündün. Bu hmm. ıı, şeyin, bir çerçevenin, evet hmm. bir fotoğraf. Çerçevenin üst kısmında. Alt kısmında kum var. Bunu bir cam cam çerçevede de düşünün. Hmm. Kumun ortasında da büyük bir plastik poşet var, siyah. Hmm. Ee, şöyle bir şey aslında, yani işin bütün özelliği... E, ...bu 14. İstanbul Bienniali'de gösterildi. Epey bir insana ulaştı aslında. Ve... Hmm. E, Hakkında konuşmak bile zor. Çünkü hani mesajı üstüne yapışık gibi. Biraz evet. ben e, kavramsal olarak çalışmayı çok seviyorum ama... ...bunun görselliği de ve kendisi tek başına yetiyor açıkçası. Evet. E, biraz... Programdan sonra bakar zaten dinleyicilerimiz. Biraz şey şimdi bu mavileştirdi ya boğazı planktonumuz var. <gülüyor> Meşhur <gülüyor> e, bir anda. Geçen an, sene öyleydi doğru. Hı. Hı -hı. E, biraz şey baktığın zaman işte Doğan her şey için geçerli bu. İnanılmaz güzel, e, harika görünüyor. Fakat kirliliği biz gözümüzle göremiyoruz. Yani hmm. aslında iş biraz da şey gibi bir panorama bir fotoğrafın ben denizin altını göstermeye çalışıyorum gibi hmm. hani gizli hmm. kirlilikten bahsediyorum gibi ki plastik atıklarla ilgili işte bu şu an mesela yazsız yıl sergisinde de bir hmm. iş var yine yakın tarihli o da mesela o da hata bir hata iki diye iki tane plastik poşet bir hmm. tanesi doğada çözülebilir bir tanesi çözülemez hmm. ve işte bu ikisinin ortak özelliği ikisi de doğada ...organik materyalle çevrilebilir olmamaları... ...yani aslında hata olmasının nedeni... Aha. ...şey gibi... ...nasıl anlatayım... Ee... Bu birbirine sürekli karıştırılan ve işte hani böyle bir kapitalizmin e, kullanmaya da hani doğanın kendisini kullanmaya pek bir eğilimli olmasından dolayı evet. böyle insanları rahatlatmak adına Hı -hı. işte bu poşet doğada parçalanıyor. Yeşil boyama Demesi, dediğimiz, yeşil, yeşil bo badana dediğimiz. Aynen işte, o. Greenwashing yani. Biraz aslında şey onunla da ilgili bir iş çünkü şey yani benim bu plastik atık problemiyle ilgili açıkçası böyle bir şeyim var. Hassasiyetim ta, var galiba, ta, galiba. Evet aynen evet. öyle. O hassasiyetin e, çok güzel bir videosu var zaten. Ben o videoya bayıldım ama e, sanırım şu anda hemen izleyemeyecekler dinleyicilerimiz. Evet. E, aslında şey evet. kendi web sitemde genelde videoları koyuyorum. Yani paylaşılmasını evet. istiyorum. Vimeo'da hı -hı. varlar. Ama bunu henüz koymadım. Galiba koy bunu. şimdi çok koyacağım. <gülüyor> evet. e, bu aslında şeyle ilgili. Hmm, tek kişilik yaşam kalitesi adı videonun. Hı hı. 2012'de yaptım. çalışma evet, evet. 2012'de yapmıştım ee, Aslında bu e, obsesif kompe, kompansif toplayıcı deniyor Evinden eşyaları <gülüyor> atamamak İşte evet, evet, çöpünü evet. evinde hatta çöp ev deniyor evet. Böyle bir karakter hayal ettim En sonunda kendim oynadım onu Bu bir deli aslında Ve bir e, işte bir şey yaşam kalitesini arttırmak için bir tane karşısında da bir doktor var e, <gülüyor> İşte bu bütün senaryosunu yazdığım bir şey Bu kız işte şey yapıyor ...bir türlü aldıklarını atamıyor... ...ve doktor ona sürekli işte... ...bak yaşam kaliteni yükseltmek için... ...bunları atmalısın diyor... <gülüyor> ...neyse bu da diyor ki... ...ama ben bunu beğendim de aldım... ...yani ben, ben satın alayım diye güzel yapılmış... ...işte bu ıı, kabı niye atayım çikolata kutusuna... Yoğurt bahsediyor zaten. ...sonra evet... Yoğurt <gülüyor> ...aynen yapalım. elinde bir yoğurt kabı sallıyor... <gülüyor> ...ve en sonunda şey... ...argümanı şuraya getiriyor... ...ben eve bunları topladığım için... ...deli oluyorum... ...ama siz çöplerinizi atıyorsunuz... ...ve okyanusta son buluyor... ...hani evet. delilik... Diye. Hangisi delilik diye aslında soran bir çalışma kesinlikle. Aynen öyle. Şimdi bununla ilgili birkaç tane veri paylaşmak isterim yere gelmişken. Sadece bir günde e, ürettiğimiz plastik çöpler dünyanın çevresini eğer bunları böyle kamyonlara doldursak... ...dünyanın çevresinde 24 kez e, dolanabilecek kadar yani 24 çarpı 40 bin kilometre diyebiliyorum dünyanın çapı. Pardon çevresi çapı değil. Düşünebiliyor musunuz? Yani günde ürettiğimiz çöpten bahsediyoruz. Bunu yıllara vurduğumuzda, bunu plastiğin böyle bir süredir çok fazla kullanıldığını düşünün. İşte 1980'lerden, 90'lardan itibaren. Onların hiçbirisi yok olmuyor. Yani bizim anlamadığımız şey, bizim gözümüzden ırak olunca o şey yok değil yani. Denizin dibinde onlar birikiyor. Denizin yüzeyinde gördüklerimiz var. Çok az bir kısmı. Bir de bunlar zaman içerisinde e, parçalanıyorlar. İşte e, denizin suyundaki kimyasal maddeler, işte güneş... ...ne bileyim tuz falan bunları parçalıyor ve mikroplastik haline getiriyor. Onlar artık miniliyor ve e, denizin tabanında, deniz balık, tabanında yemi. balık yemi oluyor, <gülüyor> plankton yemi oluyor falan. Sonra o balıkları biz yiyoruz elmas ve daha sonra da onlar bizim vücudumuzdan yüzde doksan oranında atılıyor. Ama yüzde biri bizim vücudumuzda kalıyor mikroplastik dediğimiz parçaların. Yani ne oluyor aslında denize olan her şey bizim vücudumuzda da olmuş oluyor. Onu da söylemeden geçmiyor. Yok şey de ben de çalışırken şey hani meraktan ayrıca. Zaten hani hepsi birbirine birleşik gibi. O denizin ok okyanusun ortasındaki büyük çöp birikim noktaları var. Bir Hı -hı. şey işte. Bunlar ok girdat gibi dönüyor. Evet aynen var. iki evet. okyanusta iki tane var. Bir sürü de araştırmacı etrafında dönüyor. İşte hani Hı -hı. böyle sanatçının derdi şey gibi. Hakikaten görünmeyeni göstermeye çalışmak gibi... bir evet, bazen, hatta. Biraz öyle. Ya da ara alanlar bulmak gibi. Hani herkes araştırmasının bir şeyini yapıyor ama... ...insanın mesela görsel olarak ona bir şey söylenmesi, görmesiyle... Bir şey okuması arasında başka bir bilgi türü sanat. Dolayısıyla Kesinlikle. ben bunu Hı. şeyden Kesinlikle. önemsiyorum. Aslında işte senin yaptığın çalışmanın aynısını ben yapıyorum. Ama başka bir bilgi Hı. türüyle başka bir türde yapıyorum gibi. Aslında çok da ayırt etmiyorum. Çünkü aynı yere bakıyoruz. Ee, hani bu görünmezlik meselesi e, yarattığımız... ...nasıl söyleyeyim bu hani doğaya e, yaptığımız zararın... Ee, ...kısa vadede birden görünmemesi yüzünden... ...bizim evet, insan yani. türümüz pek algılayamıyor yani... Evet. Ee, ...aslında biraz yavaş yani sanki... Yani insan türü algılayamıyor... ...bir de aslında kapitalizm de onu algılamamamız için... ...her şeyi yapıyor... ...mesela işte bu... ...senin videodaki çöplerini dışarıya atamayan... ...o çöplere kıyamayan... ...insanın, kadının dediği gibi... ...hani hangi aslında bu toplum denizi... ...yani evini aslında... Evini çöplüğe dönüştürüyor ve benim de burada küçük evimde bunları atmamam hangisi hastalık yani? Çünkü oradaki psikiyatriste de enteresan bir <gülüyor> argümanı var. Aslında hepimizin bildiği bir argüman da bence çok güzel bir çalışma. Onu en kısa zamanda görmeyi de bekliyoruz zaten. Evet bir şey daha söylemek istiyorum. Senin yine böyle hani görünmez kirlilikle ilgili e, yaptığın bir çalışma vardı. Çernobil felaketinden sonra... ...bize bir şey olmaz diye bir proje. Bir de ondan birazcık bahsetsek. Ee, aslında o çok ilginç çünkü şöyle, 2006 yılında yaptım. Ee, ve işte 2006 yılında altı aylık proje mekanı vardı o zaman. Şimdiki bu Karaköy'de. Hı hı. Ee, proje aslında etraflıca bir şeydi. Bir e, Çernobil üzerine, işte mesela e, etraflıca dediğim e, birden fazla şey vardı. İşte... E, Sıfır Noktası deniyor. Felaket noktasından e, üretilmiş bir e, bilgisayar oyununun görsellerinden yararlanıp bir enselasyon ...şeyin çizimi... ...işte buradaki mekanlarda... bize bir şey olmaz çünkü şey biraz... ...toplumsal olarak tabii, bu tabii. olaylara bakışımızla ilgili... Bizim kafa öyle zaten Türkiye'de hakikaten... bize bir şey olmaz. Bizde zarar gören... ...ikisi fındık ve çaydı ürünlerin... ...onların hmm. işte açılışta... ...kokteyl yerine şey... <gülüyor> ...böyle bir performans yapmıştım... ...tabakların içinde de fındıklar yendiğinde görünen... ...bir radyasyon işareti vardı... ...yedikten <gülüyor> sonra, işte, sonra görüyoruz... ...bir <gülüyor> duvar yazısı vardı işte Özal'ın... ...şey Turgut Özal'ın bir rafı. ...lafı şey, e, radyoaktif çay daha lezzetlidir. Zaten biliyorsun da haber, şey haberlere diyorum. Tabii haberlere de televizyona çıkıp işte çay içmişlerdi, radyasyonlu çaylar. Evet. evet. Ee, ve şey, yani aslında benim e, birazcık şey gibi düşünüyorum bunu. E, mesela Çernobil'in etkileri 98, okuduğum bir rapor vardı o zamanlar. 98 yıl diyor. ...en evet. artık rahatlayacağı Hı. ve etkilerinden bahsedemeyeceğimiz süre... ...ki genetik materyali aktarılıyor, yapacak bir şey yok. Evet, Kazanın bir işareti oluyor. Hatta evet. çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Sanat Hı. eserlerindeki e, sahteciliği nereden buluyorlarmış? İnanamadım ben buna ama... ...şimdi nereden çok alakasız bir şeyden <gülüyor> bahsediyorum ama... E, ...belli bir atomların aktive olmuş iyonlarına bakıyorlar. Hı. Dünya üzerinde ve şey, e, bunları... Ee, ...büyük işte Hiroşima gibi, Çernobil gibi hmm. felaketlerden önce mi sonra mı yapıldığı ortaya çıkıyor. Hmm, yani radyoaktif sonra. parlama eserin içinde... ...bulunabiliyor. Düşün etkisini yani. Evet. Çünkü nükleer patlamanın olmadığı zaman mesela bin işte 400'lerde yapılmış hı hı. bir tablo orijinal mi diye buradan bakıyorlar. Çok enteresan gerçekten. Ben de çok enteresan, enteresan diye şey. konuyu da attım Bunu paylaşman <gülüyor> güzel oldu hakikaten. Yani bu nükleer enerji meselesi aslında bizim ülkemizde de hala geçerliğini koruyan bir şey. Üç tane nükleer santral planlanıyor. Ama bunları konuşacak zamanımız kalmadı maalesef. Elmas peki sana sormak istediğim bir soru var. Çok böyle genel bir soru ama... Şimdi sürekli atık üreten, kirli yaratan bir düzenden bahsediyoruz. Onu eleştiriyoruz. Peki sanat ve sanatçı böyle bir mücadelenin içinde nerede yer almalı sence? Sen nasıl görüyorsun? Ee, aslında ben şey olduğunu düşünüyorum. Bütün e, yapmalarımız, etmelerimiz değer yaratmakla ilgili diye düşünüyorum. Değer yaratmaktan kastettiğim de... E, ...önemsediğimiz etik kurallar yarattığımız ya da top, hani hayat içinde ürettiğimiz her şey... Bu şeye bakıyor, değerlerimiz üzerinden şekilleniyor. Ve son yüzyıllarda kapitalizmle şekillendiği için büyük hmm. bir sıkıntıdayız. Çünkü tarihsel olarak eski dönemlere baktığında insanların hayatında mesela ekonominin birinci sırada olmadığı zamanlar var. Evet. Mesela örnek veriyorum tuhaflıklardan, çocuk yetişkin ayrımının olmadığı zamanlar var. Hmm. Demek ki biz icatlar yapıp şey yapıyoruz yani bir değer icat edip. Evet. Onun peşinden yani. sürükleniyoruz. Sonra o değerini... Yani ben biz yaratıyoruz hem de onun işte hapsediyoruz Aynen kendimizi. öyle. Yani şey gibi bu. Mesela bizi Kızıldeli Yerlisi'ne sorduğunda... ...toprağı satın, satamam diyor. Çünkü evet. anneannemi de satamam. Evet. Biz şu an anneannemizi satmıyoruz. Ama insan ilişkilerimizi bile satmaya başladık. Yani evet. bu işte su gibi... ...ondan sonra en önemlisi su... ...bunu satmaya başladık. Yani evet. e, bunlar aslında e, şey yani... Hepimiz için son derece akıl almaz şeyler. Ve Mesut biz bunları normalleşmiş bir şey gibi yaşıyoruz yani. sanatçı evet. biraz burada o değer üretimine bir şey hani katkı yapabilir mi? Öyle evet. bir şey söyleyebilirim. Çok evet. teşekkür ediyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Elmas. İyi ki geldin. Evet e, Su Hakkı'nda bu hafta çok güzel bir konuğum oldu. Elmas Deniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Şimdilik bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Su Hakkı